ve ve min ve yudlil Ve illallah ve ve Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Ee, geçen dersimizde açıkladığımız gibi bugün Tövbe suresinin 38. ayet ile 66. ayet kelimeleri arasında e, zikredilen e, konuyu işlemeye çalışacağız. Hatırlarsınız, bu ayet kelimelerin tebuk gazvesi sonrası indiği bazı âlimlerin bir kısım e, ayetlerinde tebuk gazvesi öncesi indiği. E, kimisinin yolda indiği, yani Tebuk seferinden dönerken münafıkların ahlaklarını ve münafıkların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı takınmış oldukları tavırları ve Kur'an böylece Müslümanlar arasında kıyamete kadar bulunacak olan bir zümrenin ahlakına ve itikadına işaret etmiş oluyor. Bizim de bu ayetleri yani 38'den 66'ya kadar olan bölümü hepsini birden ele almamız ve hepsini birden işlememizin kolay olabilmesi için inşallah 38. ayet-i kerimeden 66. ayet-i de dahil olmak üzere önce meal olarak verelim, okuyalım inşallah ee, sonra onun üzerinde o ayetlerin hangisinin üzerinde nasıl duracağımızı veya e, birkaç ayeti bir arada e, işlediği hadiseleri anlatarak inşallah konumuza devam edelim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Tevbe suresi ayet 38 Ey iman edenler size ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz. Dünya hayatını ahirette tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır. 39 Eğer gerektiğinde savaşa çıkmazsanız Allah sizi pek elem verici bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir. Siz savaşmamakla ona hiçbir zarar veremezsiniz Allah her şeye kadirdir 40 eğer siz ona Resulullah'a yardım etmezseniz bu önemli değil ona Allah yardım etmiştir hani kafirler onu iki kişiden biri olarak bu Bekir ile birlikte Mekke'den çıkarmışlardı hani onlar mağaradaydı o arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir diyordu. Bunun üzerine Allah ona sükunet sağlayan emniyeti indirdi. Onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kafir olanların sözünü alçalttı. Allah'ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahiptir. <gülüyor> 41 Ey müminler! gerek hafif ve gerek ağır olarak savaşa çıkın. mallar Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. ayeti i Kerime'de ifade edilen hafiflik ve ağırlıktan maksat şartlar ne olursa olsun savaşa kolay da olsa zor da olsa minekli de olsanız yaya, yaya da olsanız zayıf da olsanız kuvvetli de olsanız zengin de olsanız, fakir de olsanız, ihtiyar da olsanız, genç de olsanız, savaşa çıkınız demektedir. Ancak daha sonra inen 91. ayetler zayıflar, hastalar ve savaşta harcayacak bir şeyi bulamayacak kadar fakir olanlar bu hükmün dışına, dışında bırakılmışlardır. 42. Eğer yakın bir dünya malı ve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 43 Allah seni affetti fakat doğru söyleyenler sana iyice belli olup sen yala, yalancıları bilinceye kadar onlara niçin izin verdin? 44 Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla canlarıyla savaşmaktan geri kalmak için senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini pek iyi bilir. 5. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kalpleri şüpheye düşmüş, kuşkuları, e, kuşkuları içinde bocalayanlar senden izin isterler. 46. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah Allah onların davranışlarını çirkin gördü ve onları geri koydu.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 Allah zalimleri gayet iyi bilir. 48. Andolsun, onlar önceden de fitne çıkarmak istemişler ve sana nice işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikler halde Allah'ın emri yerini buldu. 49. Onlardan öylesi de vardır ki bana izin ver, beni fitneye düşürme der. Bilesiniz ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem kafirleri mutlaka kuşatacaktır. Münafıklardan bazıları kadınlara çok düşkün olduklarını, bu savaş e, savaşa katılırlarsa, Rum kızlarını görünce, nefislerine hakim olamayacaklarını, e, bunun da kendileri için bir fitne olacağını öne sürerek, kendilerinin seferden bağışlanmalarını istemişlerdi. Ayet 50 Eğer sana bir iyilik erişirse, bu onları üzer. Ve eğer başına bir musibet gelirse, İyi ki biz daha önce tedbirimizi almışız, derler ve öbürlenerek dönüp giderler. 51. De ki, siz bizim için ancak, iyi, e, ancak iki iyilikten birini beklemektesiniz. Biz de Allah'ın ya kendi katında veya bizim elimizle size bir azap vermesini bekliyoruz. Haydi bekleyin, şüphesiz biz de sizinle beraber bekle, beklemekteyiz. 53 De ki ister gönüllü ver, verin, ister gönülsüz sizden sadaka asla kabul olmayacaktır. Çünkü siz yoldan çıkan bir topluluk oldunuz. 54 Onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen onların Allah ve Resulünü inkar etmeleri Namazı ancak üşenerek gelmeleri ve istemeyerek harcamalarından başka bir şey değildir. 55 Ey Muhammed! Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla ancak dünya hayatında onların azap azaplarını çoğaltmayı ve onların kafir olarak canlarının çıkmasını istiyor. 56 o münafıklar mutlaka sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değillerdir. Fakat onlar kılıçlarınızdan korkan bir topluluktur. 57 Eğer sığınacak bir yer yahut barınabilecek mağaralar veya solu, sokulabilecek bir delik bulsalardı, koşarak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 Allah bize yeter. Yakında bize Allah da lütfundan verecek. Resulü de. Biz yalnız Allah'a rağbet edenleriz deselerdi daha iyi olurdu. 60. Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, e, zekat toplayan memurlara, gönül, e, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara Hürriyetlerini satın almaya çalışan kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihad edenlere, yolcuya mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir. 61. Yine o münafıklardan, o peygamber her söyleyeni dinleyen bir kulaktır diyerek peygamberi incitenler de vardır deki o sizin hiçbir e, o sizin için bir hayır kulağıdır. Çünkü o Allah'a inanır, müminlere güvenir ve o sizden iman edenler içinden içinde bir rahmettir. Allah'ın Resulüne eziyet edenler için mutlaka elem verici bir azap vardır. 62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 64. Münafıklar kalplerinde olanı, kendilerine haber verecek bir surenin müminlere inmesinden çekinirler. De ki, siz alay edin. Allah o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır. 65. Eğer onlara niçin alay ettiklerini sorarsan elbette biz sadece lafla, lafa dalmış, şakalaşıyorduk derler. De ki, Allah ile onun ayetleriyle ve onun peygamberiyle mi alay ediyordunuz? 66 Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. Sizden tevbe eden bir grup grubu bağışlasak bile bir gruba da suçlu olduklarından dolayı azap edeceğiz. Mesela i̇şin en e, iyi olmayan taraf da orası. Şimdi ben şahsen okundum, sanki anlamamışım gibi geliyor bana. Yani hiçbir şey anlamamışım gibi geliyor bana. Niye? E, ya Türkçe meğerden okumadım için öyle. Sanki siz de anlamıyorsunuz gibi, ben de anlamıyorum gibi bir hava oluşuyorsunuz. Ben, ben de evet, siz de anlamadınız, çünkü çalışmıyorsunuz. <gülüyor> Bu maksat, olayı olay toplu olarak... Toplu olarak olayı <gülüyor> ele almak için... <gülüyor> bazı tebuk gazvesine Müslümanların tamamı çağrıldı. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bizans'ta savaşa hazırlık için bütün kabileleri davet etti. Medine'nin içinde olan Müslümanları, Medine'nin dışında olanları da Bedevi Arapların hepsini davet etti. Yani davetler kazıda aslında farzdı o davet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları bir şey davet ettiği zaman, Müslümanların icabet etmesi lazım değil mi? Allah bir şeye davet ettiğinde nasıl o şey farsa Müslümanlar için, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye davet ettiği zaman, ona icabet etmek arzdır. İcabet edilmediği zaman, o gün tıpkı münafıklar hakkında hangi ayetler ve hangi tercikler inmişse, bugün de Allah ve Rasulünün emrettiğini icabet etmeyen her insan için, münafıklar hakkında inen ayetler ve tehditler aynen geçerlidir. Dolayısıyla o gün müşrik olan o Arap toplumundan, İslam'a girenlerin yenilerinin birçoğu ne yaptılar? Cihara çıkmak istemediler. Yani Tebuk gazvesine katılmak istemediler. Medine'nin içerisinde de bir kısım Medine'liler diyor Kur'an-ı Kerim'de, Tövbe suresinde وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ ifadesini kullanıyor. Biz de buradan anlıyoruz ki bu ifadelerden Allah Azze ve Celle Rasul Sallallahu Aleyhi ashabını münafıklardan ayrı zikretmiştir Kur'an-ı Yani ashab içinde münafık yoktur. Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Ashabı kınayıcı, kötüleyici hiçbir ayet kelime yoktur. Ancak onların ayıplarını zikredici, onlara ders olması mahiyetinde allah Teala onların kusurlarını, ayıplarını zikretmiştir. Nerede? Enfaz suresinde Bedir günü değil mi? ganimetlerin paylaşılması Hums günü, Hums meselesinde. İkincisi, Uhud Gazvesinde Peygamberimizin emrine itaat etmedikleri için. Öyle mi değil mi? Daha sonra Hudeybiye'de daha sonra nerede oldu? Huneyn gününde çok oldukları için övündüler ve neredeyse hezimete uğrayacaklardı. allah Teala, o malı sever insanların bir kısmının mal sevgisi yüzünden, ganimet sevgisi yüzünden, Müslümanların hezimete uğrayacaklarını orada haber veriyor. Daha sonra Hendek Savaşı'nda, ki biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda münafıklar 300 kişi ayrılmışlardı, gazveye katılmadılar. Tebuk Savaşı'nda da Müslümanlardan üç kişi katılmadı, onlar için ileride ayet kerimeler gelecek. Münafıklardan da bazıları diyorlar ki 12, bazıları 79, bazıları 81, 82 olduğunu söylüyorlar bu sayıların, bu bilinen münafıklar oluyor. Fakat Medine'nin dışından birçok insanlar katılmadı. Yaz günüydü, sıcaktı. Temmuz, Ağustos gibi bir mevsim. Sıcak. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman o ayda e, Recep ayı deniliyor, Sıcak bir mevsime denk geliyor. Ve bunlar savaşa çıkmıyorlar. Şimdi burada hassas bir olay vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davet ettiği şeyin farz olduğunu bilmemiz. Bir şey Allah'ın dinini yüceltilmesi için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından o konuda bir amel işlenmişse ve o farz yerine getirilmesi için Resulullah ne yapmışsa? Müslümanlar da öyle bir farz ile karşı karşıya kaldıklar zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığının aynısını yapmaları gerekir. Yapmadıkları zaman hepsi günahkar olur, hepsi asim olur. Tafukların dediği budur. Yani cihad farz aynı olduğu zaman yapmıyor isek cehennemden kurtulmamız olur. Onun için 38. ayet kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki, ''Ey iman edenler, size Allah yolunda savaşa çıkın.'' denildiğinde, ''İnfirû fî sebilillah.'' Allah'ın yolunda, buradaki fî sebilillah ifadesi neydi? Cihattır. Değil mi? Bizans'a karşı savaştı. ''Ehta kaltum ilem Yere çakıldınız. Aradıtımlı bil hayat Dünya, anı İlahiratı, min İlahiratı, siz Dünya hay, ahiret varken Dünya hayatına mı razı oldunuz? Razı olma olayını kullanıyor Allahü Teala burada. Bazı ayetlerde de sevgi şeklinde kullanır. "Alladıne yastıpı bunu hayat Dünya, anı İlahiratı, Dünya hayatını ahirete karşı daha çok sevenler. Niye sevmiş oluyor? Çünkü dünyada bahçesi var, çiftliği var, efendim sular var, nehirler var, nimet var, yeme var, içme var, eğlenme var, zenginlikte varlık var. İşte o sıcak Arap çöllerinde gölgeler var. İşte gölgelerin içerisinde çevre bahçesi var, bahçenin içinde kuyuları var. O güzel mevsimi, işte o güzel nimetleri onlar bir an ne yapamıyorlar? Terkilenmiyorlar. Bir an Allah yolunda ölüp bu fani nimetleri bırakıp o büyük e, o mücahede karşısında, ya şehadet karşısında, Allah'ın vereceği o büyük nimeti, o cennetleri, demin geçen gün hocamızın anlattığı gibi, ne o içinden bal nehirleri akan, sütten nehirler akan, değil mi? E, o şer, baldan tatlı şerbetler, şarap nehirleri akan, o cennetleri ve ölümün olmadığı, hiçbir hastalığın, hiçbir belanın, hiçbir musibetin, hiçbir sıkıntının olmadığı, ve Allah ve Resulü'nün vaad ettiği o cenneti unuturcasına, sanki o cennetin önemini unuturcasına, ihmal edercesine, o dünyadaki dört tane hurma ağacına, işte bahçesinin içerisinde üç tane, bir tane diktiği bir şeye ne yapıyor? Adamlar göz ve bunu Allah'ın yolunda mücadele etmekte yüzük tutuyorlar. Bunun için allah Teala da onlara diyor, siz razı mı oldunuz? Şimdi bu razı kelimesi geldiği zaman aklımıza bir şey gelmeli. Bir insan, bir insan, bir şeyden razı ise, razı olduğu şey uğrunda fiil yapar. Yani burada bir nevi ahirete iman etmemelerini gündeme getir allah Teala. Dünyadan razı olan ahirete iman etmemiştir. Yani iman etmiş olsa bile kalplerinde şek ve şüphe vardır. Çünkü ayet gerimi onların mütereddit olduğunu söylüyor bir başka ayette müzefnet olduğunu söylüyor. Münafıklar işte ne sizden ne onlardandırlar. İkimizin ikisi, ikimiz, iki taifenin arasında gidip gelirler. Ama aynı zamanda kalplerinde iman yoktur, maraz vardır ve aynı zamanda onlar fitne çıkarıcılardır. Münafıkların özelliği bu. Dünyanın nimetinin az olduğu ve bunun ahiret nimetinin karşısında hiçbir şey olduğu ayetin sonunda zikrediyor. Eğer siz Resûlullah'la beraber gazveye çıkmazsanız. Allah size öyle bir azap eder ki, azap eder değil, öyle bir azap eder ki, ve bu azapla beraber azabın yanında sizin yerinize sizden başka bir kavim seçer. Hem siz iman etmediniz, Resûlullah yardım etmediniz diye. Allah Rasulünü ve müminleri yalnız mı bırakacak Hayır. <gülüyor> müfessirler diyorlar ki, buradaki azâben elîmen, gökten herhangi bir belanın azabının inmesi değil, Allah'ın onları yağmur vermemek ile etme azabıdır. Çünkü Peygamberimizin biliyorsunuz mucizeleri arasında, Hazreti Musa'ya verilen mucizeler gibi mucize yok yani. Denizin kavuşması, aydırması değil mi? Veya şehirlerin alt üst olması gibi, mucizeleri Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vermedi. Rahmet peygamberi, azap peygamberi değil. Onun için müfessirler diyorlar ki onları kıtlıkla, yoksullukla ve susuzlukla, yağmursuzlukla Allah'ın imtihan etmesidir. Buradaki وَيُعَذِّبْكُمْ يَعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اِل۪يمًا ifade etsekir. Sonra sizin yerinize sizi götürüp başka bir kavri tedbir edersin yerinize getirir ve siz de Allah'a hiçbir zarar veremezsiniz. Bazı müfessirler diyorlar ki buradaki ve la ruhu, ona zarar veremezsiniz ben kasıt Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdir. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şey kadirdir. Yani siz peygamberi e yardım etmek Allah gücü yeter peygamber üstün kılar. Siz dünya nimetlerinden vazgeçmek istemiyorsunuz Allah o nimetleri elinizden almaya kadirdir. Ve buna gücü yeticidir. Siz nimetlerinizi severek takılıp kalıyorsunuz ama bir de Bizanslar galip gelir de girerlerse Medine'ye o zaman ne olur? Tıpkı Hendek savaşında münafıkların savaşa katılmayıp da evlerimizde kimse yok, evlerimiz açıktır, karımız kızımız saldırıya uğradı, evlerinden çıkmadıkları karı ve kızların namuslarını korumak isteme bahaneleriyle Peygamber Efendimiz'e gazveye katılmayan münafıklar. Dikkat ediyor musunuz? Münafıkların özelliği bu ayet-i bu surede bütün açıklığı ve berraklığıyla ortaya konulmuştur. Bu bakımdan yani biz çalışırken, İslam için gayret ederken bu ayetleri gözümüzün önüne almak zorundayız. Eğer bu ayetlerden münafıkların sıfatlarına tahakkuk eden, münafıkların sıfatlarına taallük eden bir husus, eğer bizim de başımıza gelir, karşımıza gelir de biz de gerçekten ''Effa feltum ilal ard'' yere mi çakıldınız, yere mi gömüldünüz ifadesini hemen hatırlayıp ''Acaba biz de münafıklardan mıyız diye düşünmemiz lazım. Zannetmeyin ki bizde de nifak alametleri olmaz. Hayır bizde de olur. Ömer gibi bir insan ölmeden önce bu zevkeyi çağırıyor. Ne olursun diye ben de münafıklardan mıyım acaba diye söyle bana. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşünün. Bugün sünnetini terk eden insanlar, onun sünnetini yaşamak istemeyen insanlar her açıdan sünnetini kastediyoruz. Tebliğde, davette, kafirlere nefret etmede, kafirlere itaat etmede münafıklara karşı olan tavırların hepsinde ibadetin de dahil. bunlarda da sünnetine uymak, ittiba etmek harzdır. Niçin? Çünkü peygamber insanlara rahmet olsun diye gönderilmiştir. İnsanlara en güzel örnek olsun diye göndermiştir. O insan örnek alınmadığı sürece yani peygamberin hayatından ve onun davranışından razı olmadığın zaman sen başka bir şeyden razısın demektir. bil بِالْحَيَاتِ dünya. Dünya hayatına razı mı oldunuz? Yani dünya hayatını sevdiniz ve dünya hayatına daha mı çok iman ettiniz? Aleyküm selamlar. Dünya hayatına daha mı çok iman ettiniz? Eğer siz ona yardım etmezseniz, Mus'ab sesini kes. Eğer siz ona yardım etmezseniz, kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pekiler ne olur? Fakat نَصْرَهُ Allah. Burada yani allah Teala o münafıkları kendi karşısına alıyor. Siz yardım etmiyor musunuz? Siz yardım etmiyorsanız Allah onu daha önce ona yardım etmişti. Onu üstün kılmıştı. Ne zaman? Kavmi onu, kafirler onu ve ikincisini o ikisinden ikincisiyle beraber. Yani hem onu hem Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhu. Dolayısıyla âlimler diyorlar ki kim? Hazreti Ebu Bekir'in sahabeliğini inkar ederse kafirdir. Çünkü Kur'an'ın nasliyle sabittir. Kim onun sahabi olmadığını ve kim ona dil uzatır hakaretlerse Kur'an'ın nasıyla sahabi olarak övülen ve Allah'ın kitabında zikredilmiş olan bir insanın sahabiliğini intihar ettiği için kafirdir. Kim olursa olsun bu insan? Kavmi onu çıkardığında onu ve arkadaşını. Onlar neredeydi? Hijr-i Humafil Gar. Onlar mağar mağarada iken, sevil mağarasında iken o kıssayı biliyorsunuz. İsterseniz gireyim veya girmeyeyim. Fakat o hicret kıssasını biliyorsunuz. Hazreti Ebubekirle nasıl çıktıkları, işte müşriklerden iki kişiyi kiralamaları, Hazreti Ebubekir'in kızı Esma'nın onlara yemek getirdiğini, işte Abdullah düşmanların haberini getirip götürdüğünü, Mekke'de neler konuştuğu konuşulduğunu Bunları fıkhı sünne babında fıkhı sünne babında veya özel bir zaman geldiğinde niçin e, Resulullah böyle bir yöntem takip etmiştir? Şesiz, sessiz olarak çıkmıştır. Ve ondan sonra o kişilerin tek tek olarak işlemiş oldukları amelin Müslümanlara cihatta nasıl stratejik dersler verdiğini münasip bir zamanda daha geniş olarak konuşmak mümkündür. Onların hepsi tamamen askeri taktiklerdir. Yani esmanın Esma'nın yaptığı tamamen lojistik bir destek. Hazreti Ebbeki'nin kızı. Ondan sonra i̇bn Fuayre'nin yaptığı tamamen lojistik bir destek. İzlerini siliyor, gündüz koyunlarla oradan geçiyor. Koyunlar onların izlerini kaybediyor. Rahman gidip şehirdeki haberleri gece peygamberimize getiriyor. Yani tamamen izler kaybediliyor, hiçbir emare bırakılmıyor. Ama onlar geldikleri zaman Resulullah'ın evli Hazreti Ali'yi buluyorlar. İşte Hazreti Ali'nin o müşrikler, emanetler var, o hadiseleri biliyorsunuz. Buralarda tamamen askeri dersler vardır. Yani cihad edecek Müslümanlar için burada dersler vardır. Ne demişti sahibine? Sahibi kim? Sahibi diyor. Peygamberin sahibi. Allah tescil ediyor. Ondan dolayı alimlerimiz öyle söylemişler. Ne demişti? La tahzen. Mazlun olma. Üzülme, neden? Tüm Mekke'li müşrikler bir tarafa, iki kişi bir tarafa. Biliyorsunuz Mekke'li müşrikler, silahlı askerleri var, işte adamları var, okçuları var. Peşlerine düşüyorlar, işte geliyorlar mağaranın tepesine kadar. Allah Azze ve Celle, müşriklerin gözünü kör ediyor, göremiyorlar. Bildiğiniz malum işte güvercin kısası, efendim, örümcek kısası. Bunlar, bu hadiseler. Ne yapıyor Allah? Resulünü koruyor. Ebu Bekir de korkuyor, Münafıklar diyorlar ki böyle korkak bir adam peygamberin sahibi olur mu? Rafızilerden bazıları bunu söylüyor, bak diyorlar korkakmış diyor. Halbuki Ebu Bekir kendisinden korkmuyordu. Ebu Bekir peygamberimize bir zarar gelmesinden korkuyordu. Onun için Ebu Bekir diyor ki korkma Allah ikimizle beraberdir. İnnallaha maana, Allah ikimizle beraberdir. Demek insan iki kişi olsa Allah yolunda, Allah ikisiyle beraberdir. Üç kişi olsa, Allah üçüyle beraberdir. Dört olsalar, dördüyle beraber, binlerce olsalar, onların binlercesiyle beraberdir. Ama yeter ki onlar Allah için olsunlar. Ve Allah orada, فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَوَ عَلَيْهُ وَاَيْدَوْا بِرِجْنُونَ جُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا Allah orada sekinesini, bir kısmı fesirliler peygamber diyor, bir kısmı Ebubekir diyorlar. Çünkü korkan Ebubekir'di. Endişe duyan Ebubekir Ebu Bekir'di. Endişe duymayan Allah bizimle beraberdir diyen de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onu görünmeyen görmediğiniz askerleriyle o görmediğiniz askerlerle onları teyit etti. Ve ve ceale kelimete zine keferu sufle ve kelimesi Allah yel Gulliyah, Allah azin Allah böylece kafirlerin kelimesini süfli kıldı Kelimesi Allah'ın kafırı. Ne demek kafirlerin? Kafirlerin kelimesi. Bu ayette bizim anlayacağımız iki şey var, alacağımız iki ders vardır, dikkat edeceğiz ona. وَجَعَلَ كَلِمَتَ الَّذ۪ينَ keferu اَسْسُفْلَ Kafirlerin kelimesini Allah aşağı kılmıştır. Yani ceale burada hakeme, hüküm verdi. Ceale kıldı. Ama biz buradan ne ders alacağız? Müminler, ey Müslümanlar, kafirlerin kelimesini, sözünü ve dinini alçaltın. Madem Allah aşağı kılmıştır, Allah kafirlerin kelimesini sefil kılmıştır. Şirki, nifakı, dalaleti, demokrasiyi, laikliği ve modern şirkin tamamı. Allah madem bunu aşağı kılmıştır, ezelden bugüne kadar hükmü budur. Ve Müslümanların da bu kafirlerin ve müşriklerin kelimelerini, dinlerini, ideolojilerini, sözlerini ve söylemlerini aşağı kılmaları lazım. Değer vermemeleri gerekir. Daha müşrik ve kafirlerin kullandığı dili kullanmaması gerekir. Yani onlara dilinle, kıyafetinle, davranışınla benzemeyeceksin. Kafirin kelimesi adi aşağı olacak. Tabi kelimeden maksat dindir burası. Din, ideoloji ve sistemin tamamıdır. Yani ağızlarıyla ürettikleri kanunların tamamı, ortaya koydukları fikirlerin tamamı. Bu nedir? Kelime din dine kefevun. Kafirlerin kelimeleri. Pekala, Allah'ın kelimesini Allah yüce kılmıştır. O da kelime-i tevhid ve Allah'ın Kur'an'ıdır. Yani Allah orada Kur'an'ı yüce kılmıştır. Bu ayetler indiği yer neresi biliyor musunuz? Peygamberin otuz bin kişiyle savaşa gittiği bir yerde iniyor. Ve münafıklar katılmıyorlar. Niye katılmıyorlar? 200-300 bin kişilik Bizans ordusuna karşı nasıl gücümüz yeter? Bu sıcakta nasıl bu savaşa çıkılır? 800 kilometre git, 800 kilometre geri dön. Nasıl bu yapılır? Sonra gidip geri dönmemek meselesi var. Gidip yolda helak olmak var. Gidip yolda kılıçlarla doğranmak ve bir daha o hurma bahçelerine, efendim o güzel yeşillik bahçelere, arazilere, o Medine'nin temiz güzel pırıl pırıl havasına bir daha dönmemek var. Bütün korkular var. Bugün bu korkular bizim içimizde yok mu? İşte kurban mevsimi geldi. Kolay. Hepiniz on bir milyon veriyorsunuz. On iki milyon veriyorsunuz. Hemen o mübarek hayvancağızı kesin veriyorsunuz. O kadar kolay. Ya o sizin canınız olduğu zaman ne yaparsınız? İşte kurban keserken burayı anlayacaksınız. O sizin canınız olsa Allah'a verir misiniz? Ben verir miyim? İşte lazım olduğu zaman belli olacak kimi verip vermeyeceği. Demek ki buradan bunu anlayacağız. Kafirlerin kelimesinin aşağı kılınması Allah tarafından bildirildiğine göre müminin birinci görevi nedir? Allah'ın kelimesini yüceltmek, küfrün kelimesini aşağılamaktır. O da ne ile olacak? Kafirlerin küfrün kelimesini yükseltmesi için yaptıkları gayretlerin hiçbirisine bulaşmayacaksın. Kafir demokrasi ve laiklik ve sosyalizmle ve bilmiyorum çeşitli ideolojilerle kafirler küfrün yücelmesi için toplumda mücadele veriyorlar. Sen müslüman, sen Allah'ın kelimesinin yücelmesi için nasıl mücadele vereceksin? İşte onu anlamak önemli olan. Vallahu Aziz'un Hakim. Allah aziz ve hakimdir. Daha önceleri aziz ve hakim sıfatlarını, isimlerini açıkladık. Yani Allah aziz, izzet sahibidir. Hiçbir kuvvet ve güç ona zarar veremez. O, kuvvet kuvvet sahibidir. O, kendisine zarar gelmeyendir. Tek olandır. Hakim, hikmet sahibidir. Bu ayetleri indirirken, kafirlerin kelimesinin aşağı, Allah'ın kelimesinin yüce olduğunu bildirirken, Allah hakimdir. Hikmetle söz söylemiştir. Söylediği sözün arkasında batıl bir şey yoktur. Vaat ettiği mutlaka gerçekleşecektir. İnfirû, çıkın Allah yolunda ve <gülüyor> وَثِقَالًا Bütün hafifliğinizle bazıları diyorlar ki gücü olan, kuvveti olan, silahı olan, atı olan, devesi olan o gün hafif olandı. Yani kendisine savaşa gitme imkanları verilmiş olduğundan dolayı Allah tarafından kolay olandı. Fikal da gücü yetmeyen imkanı olmayanlardı şeklinde tefsir edilmiş bazen de tam aksini söylemiş müfessirler. Her halükarda yani gücünüz yettiği zaman ne kuvvetiniz var yok. Bununla Allah yolunda cihada çıkın. Vajahidu bi amalik manfusikum. Mallarınızda ve canlarınızda Allah yolunda cihad ediniz. Fi sebilillah. Velikum hayırlık um. Bu sizin içindir hayırlı olan. Velikum hayırlık um. Bu sizin içindir hayırlı olan. İn kuntum ta'lemun. Eğer biliyorsunuz. E bugün eğer insan canıyla, malıyla Allah yolunda cihad etmiyorsa in zümresinden değildir. Eğer biliyor iseniz zümresinden değil cahiller zümresinden olmuştur. Yani cahiliyenin ahlakına yaklaşmıştır ve cahiliyenin dinine yaklaşmıştır. Allah mafızı buyursun. Lehu eğer aradan kariban böyle kolayca ele geçecek bir mal olsaydı bir ganimet olsaydı Hemen önüne geçiverip de ellerinden mallarını ala vereceğiniz düşmanlarınız olsaydı, o Bizanslılar karşısına çıktığınız ordu... Veya efendim rahat bir sefer, kolay bir yolculuk olsaydı, yani böyle güle oynaya gideceğiniz bir sefer olsaydı... Hiç yorulmayacağınız gölgelik böyle serin havalarda, yağmur yağdığı, çöl kumunun, tozunun olmadığı, yakıcı sıcakların olmadığı bir yolculuk olsaydı... لَتَّبَعُوكَ سَنَا هَمَنْ Uyarlardı. Şimdi Müslümanların ahlakına, dinine, inanışlarına iyi bakın ve takip ettikleri yola iyi bakın ve bu yolları iyice inceleyiniz. Eğer bu yollar bizim şu andaki imanımızı ölçün ve şu anda üstünde olduğumuz itikadı, üzerinde olduğumuz aka iyi itikadı iyice bakın, görün, bunu tahlil edin. Biz Allah'ın ve Resulü'nün istediği çizgide Müslümanlar mıyız? Değiliz. Öyleyse takip edeceğimiz, uyacağımız bugünkü yollar hangi yollardır? Tebuk gibi zor olan bir yol mudur? Ama Allah'ı razı eden bir yol. Yoksa Allah'ın dediği gibi kolay olsaydı, rahat bir yolculuk olsaydı, hemen ele geçirecekleri bir mal verseydi hemen sana uyuverirlerdi. Bugün neden insanlar binlercesi, milyonlarcası falan falan falan kimselerin peşinden kolayca gidebiliyorlar? Kolayca elde ettikleri şeyleri bu yolun sonunda var zannettikleri için, bulundukları için bu yollara giriyorlar. Yoksa zor olsaydı, mal ardından can, mal ve ardından ruh, kan vermek olsaydı bu insanlar hepsi şu andaki karakterleri ve yapılarla bu yolu terk ederler. Ancak belli insanlar kalır. Demek ki insanların ahlakları ve karakterleri Allah'ın dininin yücelmesinde müsbet ve menfi ne yapıyor? Doğrudan doğruya dolanıyor. Onlar sana uyarlardı. لَتَّبَعُوْكَ O zaman sana uyarlardı. وَلَاكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِ مُشْرُقَ Efendim o şiddetli yolculuk var ya, hani dediler, لَا تَنْفِيرُ فِي الْحَرُّ İleride ayetlerde gelecek bu sıcaklarda gitmeyiniz ya bu sıcakta nereye gidiyorsunuz siz bir damak kuruyor. develer çatlıyor ölüyor susuzluktan atlar çatlıyor düşüyor yolda ölüyor insanlar dayanamıyor o sıcakla nereye gidiyorsunuz diyorlar münafıklar yani ileride de gelecek bu mu size işte Bizans'ın sarayları alınacak Kisra'nın sarayları Kisra'nın mülkü Müslümanların eline geçecek diye münafıklar ne yapıyorlardı Kendileri gibi olanların savaşa katılmaması, yere çakılıp gömülmelerini istiyorlardı. Gitmeyin diyorlardı. Ve onlar da gitmediler. Onlar dediler ki ve sana yemin edeceklerdir, yani halifte bulunacaklardır. Seyehlifûne billâhi lehü istatâne leharecnem'akum. Münafıkların bir özelliğine bakınız. İmkanları var çıkmıyorlar. Derler ki biz güç yetirseydik, leharecnem'akum. <gülüyor> Sizinle savaşa çıkardık. Bütçe tetirememişler. Yani hiçbir mal varlıkları yok. Bütçe tetiremiyorlar. Yuhlikunu <gülüyor> enfusuhum vallahu ya'lemu innahum lakazibun. Onlar nefislerini helak ediyorlar. Niye helak ediyorlar biliyor musunuz? Allah Teala hani infakla ilgili bir ayet zikretmiştik. Ebu Said Abu e, Eyyub el Ensari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte bu ayetin tefsirini vermişti. Demiş ki İstanbul'un fethinde. Allah yolunda infak ederiz. Enfiku fi sabilillah ve la tulqu bi eydikum ila Elinizi tehlikeye atmayınız. Savaşa çıkmamak, Allah yolunda malıyla canıyla cihad etmemek asıl tehlikeydi. Allah azze ve celle bunu haber verdi bu insanların halini Allah öyle tasvir ediyor ki bize, ne yapıyor? <yuhlikune> en fusehum. Nefislerini helak ediyorlar. وَاللّٰهُ يَعْلَمُوا اِنَّهُ لَكَاتِبُونَ Allah biliyor ki onlar yalancılardır. İşte bu insanların ahlakını ve bu insanların üzerinde bulundukları dini, nasıl bir imana, dine sahip olduklarını, allah Teala aynı zamanda hangi soru denilmiştir? El Munafikun suresinde indirmiştir. Bakınız, hem Tövbe suresinde münafıkları anlatırıyor, hem özel mahsus bir surede Allahu Teala münafıkların adını zikrederek onların adına bir sure indiriyor Kur'an-ı Kerim'de, münafıkun suresi. Afa Allahu anke, Allah seni bağışladı, affet afetteyim Muhammed. Lim evinte nehum, niçin onlara izin verdin? Yani senin onlara izin vermenden ötürü Allah seni affetti, bağışladı. Bağışladı seni ki onların izni, izin istemeleri ile Allah onları ortaya çıkaracaktı. Bak izin istiyorlar. Zahirde, dış görünüşte peygamberden izin istiyorlar. Peygamber de onlara izin veriyor, oturun diyor. Hatta <gülüyor> Nasıl vermiş orayı? <Gülüyor> <Evet>. <Gülüyor> doğru söyleyenler ile yani doğru söyleyenlerden kasıt sadehu imanda ve amelde Allah'ı ve Peygamber'i tasdik edenler demektir. Ve yalan söyleyenleri bilesin diye. Sen onlara niçin izin verdin? Ama izin vermesi Allah'ın bir iradesi bir isteğiyle oluyor. Ve bu da doğru söyleyenlerle yalancıların ortaya çıkmasının bir arameti oluyor. İzin vermesi. Açıklıyor. İzin niçin verdi? İzini kimler istedi? Neden izin verildi? Senden diyor izin istemeyen şunlardır. La yaste'inu kellezine yu'minun billahi ve'l-yevmil ahir. <gülüyor> en yucahidu bi'amwali ve'anfusihim. Vallahu alimun bil-muttaqin. Allah yolunda malları ve canları ile cihad edecek olanlar ve Allah'a ve ahiret gününe iman edenler senden izin istemezler. Ne izni istemezler? Ne olursun ya Resulullah bize izin ver de kalalım. Biz katılmayalım bu savaşa. bize izin verir misin? Ne demek Allah ve Resulü onları cihadı davet ediyor. Bir insanlar diye bize izin ver, oturalım. وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالْمُتَّق۪ينَ Allah muttaki olanları bilir. اِنَّمَا ancak يَسْتَذِنُكَ الَّذ۪ينَ yu'minun يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ Münafıkların Allah'a bir iman etmediklerini ayet burada şehadetle söylüyor. Adamın namazı sizi aldatmasın, orucu sizi aldatmasın, örtünmesi sakalı sizi aldatmasın, eğer bu iman ve itikat üzere selamün aleyküm. <gülüyor> Vallahu alimun bil muttaqin Allah muttakileri bilir. Biz daha önce takvayı açıkladık. Derslerimize takvayı açıkladık. Takva iman ederek Allah'ın azabından korkup kaçmak olayıdır. Yani Allah'ın güvenliğine girmek, Allah'ın koruma alanına girmektir. Allah'a tevekkül etmektir takva. Yoksa Allah'ın vaat ettiklerine inanmıyoruz. İnanmıyor isek, cenneti, vereceği nimeti, yeniden haşrolunmayı, peygamberlerle beraber olmaya biz iman etmiyorsak biz nasıl mutlak oluruz? Nasıl Allah'tan korkanlardan olmuş oluruz? وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ Bir özelliklerine değiniyor, bakınız! وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ Kalpleri şek ve şüpheyle kirli düşüncelerle dolmaya başladı o münafıkların. فَهُمْ ف۪ي رَيْبِهِمْ يَتَرَدْدُونَ Onlar o şek ve şüpheleri içerisinde tereddüt edip hayretler ve şaşkınlık içerisinde dönüp dolaşırlar. Yani gidelim mi, gitmeyelim mi? Gitmesek ne olur, gitsek ne olur? Sürekli bu düşünce içindeler günahlıklar. Allah diyor ki, onların aslında kuvvetleri, güçleri varmış. وَلَوْ اَرَادُ الْخُرُوجِ اَيَرْ Allah Resulü'ne böyle hurucu isteselerdi çıkışı. Gazveye çıkmayı isteselerdi, irade etselerdi, dikkat edin, irade etselerdi. Demek ki irade edebilirlerdi. Etmiyorlar. İrade etmedikleri için Allah da onları çıkarmıyorlar. Tabi irade imanla burada Özdeş Laağedu lehu gudtan. Eğer onlar Allah yolunda savaş etmek isteselerdi onlar daha önceden bir hazırlık yaparlardı. Şimdi Allah öyle demiyor mu? Lağedu luhum mastatun min kuvvet ve min ribat el Turhibun bhiğ adu ve Onlara gözünüzün gittiği kadar savaş atları ve kuvvet hazırlayınız ki Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı korkutasınız. Eğer biz cihad ediyorsak, hazırlığımız nedir? Allah yolunda cihad edecek isek ve etmek istiyorsak, velev ki öldükten sonra olsa, ölümümüzden sonrasına bile olsa, hangi Müslüman ben şu malını, ben şu varlığını Allah'ın yolunda ayırıyorum, bu Allah'ın malı olduğu için bundan da zekat vermiyorum. Bu Allah'a mahsustur. Ben yaparsam, gücüm yeterse yapacağım. Yapmadığım zaman benden sonra Müslümanlara bu mirastır, bu bakidir. Allah'ın yolunda bu malı harcasınlar diye hangimiz yapıyoruz gerçekten? Ay, ayet aslında bunu anlatıyor. Yoksa savaş öncesi efendim kılıcını kuşanmamış yok, okunu almamış ondan bahsetmiyor Allahu Teala. Allahu Teala kıyamete kadar tüm müminleri... Bağlayıcı olan ve tüm müminlere yol gösterecek olan ve onlara ders veren bir ayet-i kerime indiriyor. Her zaman için ve her mekan için ve her Müslüman olduğunu söyleyen insan için geçerli. Eğer onlar isteselerdi savaşa yola çıkmayı, Allah yolunda harp etmeyi, gazve etmeyi, لَاَعَبْدُ لَهُمْ mutlaka O'na hazırlık yaparlardı. Şimdi hazırlık yok. Onun için de Allah'tan musulet beklemeyin. Duanın da hiçbir faydası yok. وَلَاكِنْ كَرِهَ اللّٰهِ اِمْبِعَاسَهُمْ فَسَبَّتَهُمْ Fakat gerçek odur ki Allah onların imbi'az. Yani kendi kendilerinden böyle gönülsüz çıkışlarını nefret ettikleri halde çıkışlarını istemedi. Çünkü Allah'ın yoluna nefret ederek giren insan, İslami bir mücadelede ve gayrette nefret ederek, istemeyerek kerhen çıkan bir insan oldu mu, içine girdiği insanlar hepsini ifsad eder. Ve bunun en basit örneklerini şurada bizim derslerimizde görüyorsunuz. Bir tek insanın sorusu elli kişinin kafasını bulandırdı. Siz bunları basit zannetmeyin. Onun için diyorlar ki, hocam sert cevap veriyor, hocam kızıyor bazı insanlara. Ama ben bu ayetleri biliyorum, ayetleri hatırladığım zaman bu insanın tavrını değerlendirmek ilk planda gündeme gelen şey oluyor. Velev ki iyi niyetli, halis niyetli bir insan olsa sen yanlış bir çıkış yapıyorsun. Demek ki eğer onlar gerçekten Allah yolunda gazveye, savaşa, kitale çıkmak isteselerdi, onun için bir hazırlık yaparlardı. Yani le'e'addu mutlaka hazırlık yaparlar demek istiyorlar hala. Şimdi ne hazırlığınız var? Sormuş Müslümanlara, Müslümanlara. Ne hazırlığı var bu Müslümanların? Demek ki biz Allah yolunda kuruş istemiyoruz. Allah muhafaza buyursun. Allah da onları böyle yere çakır gibi ağırlaştırdı. Sabit kıldı yerde. Kımıldayamadılar, çıkamadılar Allah yoluna. Onlara sizden sonra geride kalanlarla, kadınlarla, çocuklarla, ihtiyarlarla ''Hastalarla beraber oturun, kalın bakalım.'' denildi. Tabi diyen Allah tarafından veriliyor. Yani nefis mi dedi onlara, kim söyledi onlara? ''Ve kîlek onlara öyle bir ses geldi. ''Lew kâracu fîküm'' eğer çıksalardı. Şimdi bakın peygamberi, onlar katılmamakla Müslümanlar üzüldü mahzun oldular. Öyle mi? Üzüldüler. Bunlar arkamızda kaldı diye. Bu münafıkların, geride kalışlarının ben iki tane sebebi olduğunu kendim düşünüyorum. Yani öyle iki sebebi ulaştım. İki tarife. Bunların birisi zaten gazveye gitmek istemiyorlardı. Korktukları içindi. Meşakkat buldukları için. Diğerleri ise diğerleri ise mescidi dirarı inşa etmek isteyen Ve o rahip, leş, rahip olan sonradan Hristiyanlığa giren, amir denen insanın Bizans'tan göndereceği olduğu bekliyorlardı. Resulullah Medine'ye gelirse Resulullah'ı katledelim diyorlardı. İki niyetle çıkmamışlar. Onun için onlar Medine'de hazırlık yapıyordu münafıklar. Peygamber dönerse, mescidimizde namaz kıl diyeceklerdi belki de peygamberi mescidlerinde katledeceklerdi öyle ya tıpkı Hazreti Ali'yi öldürdükleri gibi Ömer'i öldürdükleri gibi ama Allahu Teala onların bu fitnelerini açtı ve Resulüne yolda ayet-i kerime indirdi gelir gelmez de mescididir adı yaktırdı biliyorsunuz derslerimize bunu anlattık <gülüyor> eğer eğer sizin içinizde çıksalardı yani savaşa çıksalardı mâ zâdûkum illâ khatâlen Size fitne, sizin aranızda ifsat çıkarmaktan başka size bir katkıları olmazdı. Dikkat edin, bakın. Onun için bu ayetleri tanıdığımız zaman kiminle yola çıkacağımızın hesabını iyi yaparız. Ve le evde'u khilâlekum yabgûnekumul fitmete Ve le Aranıza fitne fesadı koyarlardı. Ama evde'u kelimesi Arapça'da dedeyi çökertmek anlamına gelir. Veya süratli de hareket etme anlamına gelir. Onlar aranızda fitneyi istelerdi, fesat çıkarırlardı ve aranızda fesadı, fitneyi yaymak için koşturulardı. Demek ki bu türlü insanlar gitmelerine rağmen Müslümanların içerisinde, sahabenin içerisinde ne yapacaklardı? Yine fitneye, fesada sebep olacaklar ve Allah Resulü'nün ordusunun maneviyatını bozacaklardı, moralini bozacaklardı. Yebğûnekumul <gülüyor> fitnede, bununla sizin fitneye kapılmanızı, sizin Allah olsun Allah dininden çıkmanızı veya peygambere karşı şüphe içinde olmanızı kalbinize yerleştireceklerdi. Diyeceklerdi ki ya yetmedi mi bir gündür gidiyoruz olmuyor. İki gündür gidiyoruz olmuyor. Üç gündür. Ne zaman bitecek bu yolculuk ya? Bu sert dağlar nasıl aşarız? Bu sert dağları açtıktan sonra bu kadar açlık bu kadar sefaletle yiyeceğimiz yok, azığımız yok, rızkımız yok. Bununla koskoca dev gibi hazırlıklı her tecihzatı olan Bizans ordusuna karşı hazır gideriz diye gece gündüz yol boyunca minatıplar didırdırdırdırdır edecekler. Müslümanların zihinlerini ve kalplerini Allah korusun, alt edeceklerdi. O bakımlar münafık karakterli insanları hiçbir zaman İslami hareketin içine almayacaksınız. Asla ve katiyetle mazeret uyduranları, bahane uyduranları, tembelliği sevenleri, uyumayı, yatmayı sevenleri, yemeği, içmeyi, eğlenmeyi sevenleri İslami hareketin içerisine almayacaksınız. Almayacak. Aldığınız zaman başınız belaladır. Müslüman mı diyor, Müslüman desin. Ağa dışarıda kalsın arkadaş. Almayın içeri. On kişi olun, siz on kişi yapın bu işi. Ama sakın ha sakın bu ayetlerde anlatılan münafıkların karakterlerini taşıyan böyle bir tane karakter de olsa dikkat edin. Sakın ha sakın. Yeb'ûûnekomul fitnefe Sizin fitnemizi sizin sapıtmanınızı istiyorlar. وَفِيْكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ <gülüyor> İçinizde onların sözlerini dinleyen bir tefsirde, bir tefsirde, içinizde onlara laf ulaştıran, söz ulaştıran kimseler vardır. Dikkat edin, bunlarlardır. Niye? O karakterli insanlar içimize girdiği zaman, bir sizden başka yere mutlaka söz gidiyorlar. Sizin sırrınızı başka yere atlarıyorlar. Vallahu Alimun Biz Zalimin Allah zalimleri çok iyi bilicidir. Oradaki zalimler mi ne 48. ayette Lqadib Taqul Fitne'de. Bahane an dosun ki onlar fitneyi irade etmişler, arz etmişlerdi. Fitne neydi? Oraya geleceğiz. Min qabil bahane. Wa qalbuka al umur. Senin için işleri, meseleleri, güçleri ansız etmişlerdi. Yani yala, yalan söylemişlerdi. olmayan şeyi var gibi göstermişlerdi. Katılmamak için bahaneler üretmişler. Hatta caa'a'l <gülüyor> hakka, hak gelincekler <kadar> bunu yaptılar. Vazaha'r'rullah, <gülüyor> Allah'ın emri ve hak gelip zahir oluncaklar, vahim karifur <gülüyor> onlar istemeye istemiyor, istemiyor. hoşlanmadıkları halde. Bu ahlaklarını ne zamana e kadar sürdürdüler fitneleri, Allah'ın nusreti gelecekler Yani Peygamber tabuk gazdesinden zararsız, kazarsız dönceye kadar. Böyle devam ettiler. Onlardan kimi der ki, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنْ لِي <خَيْس> diye bir münafık varmış. Çok zengin, varlıklı hanımın cariyeleri var. Demiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme öyle demiş Resulullah demiş ki sallallahu aleyhi ona sen istemez misin gel gazveye çıkalım onu kadınlara düşkün olduğunu biliyor ya sana da beni asfardan yani Rumlar sarı olduğu için Bizanslar sarışın olduğu için yani sarışınlardan sana bir cariye de düşer gel sen de bizimle savaşa katıl o da diye yok, aman aman beni götürme, ben kadınlara çok düşkünüm, aman gördün baştan çıkarım, <gülüyor> beni fitneye sokma. Peygamber'e ne diyor? Beni fitneye sokma. Yani sen fitnecisin. Bir bize söylemiyorlar aynı en şeyi. Bunlar söylenecek şey mi? Bunun zamanı mı kardeşim? Siz niye bunları söylüyorsunuz? Bak herkes İslam'a adamlar nasıl hizmet ediyor? Nasıl koşturuyorlar? Siz bunları söylüyorsunuz, bunlar fitnedir. Siz fitne çıkarıp fitne yayıyorsunuz diyorlar. İşte o gün de münafık olan el Ceditni Kayis, Rasulullah fitneci olarak isim koyuyordu. Yahudi bunu diliyle söylemiyordu belki, ama onu ima ediyordu. Ve minhummen yakul onlardan öylesi vardır ki der yakul, be evveli bana izinle oturayım. O da karın da kalayım. O da kadın kızı görürsem baştan çıkarım. Zina mina ederim. İşte bilmiyorum ne yaparım. Şu hale bakın. Ve la teftinmi. Beni baştan çıkarma. Açıkçası Türkçe tabiri. Beni fitneye kattırma çıkarma. Fela fil fitneti sakatu. Bunu diyenler fitnenin içerisine düşmemişler midir? Yani bunu söyleyenler Gerçekte içine düşmüş olanlardır. ''Ela fil fitnetin fi sakatü'' Fitneye kapılarak sakatü düştüler, imandan çıktılar anlamındadır. ''Ve inne cehenneme le muhîtatum bil Gerçekten cehennem kafirleri kuşatıcıdır. Öyle bir kuşatıcıdır ki hem de nasıl o kâfirleri oradan isteseler bile, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ Onlar oradan asla çıkıştırıyor. Münafıklar, Müslüman gözüken insanlar, namaz kılıyor, hacca gidiyor, oruç tutuyor. Bunlar münafık. Dikkat edin, İslam'ın en büyük düşmanları bunlar. İslam'ın diğer düşmanları o kadar düşman değil. O kadar tehlikeli değil. Neymiş onların özellikleri? اِنْ تُسِبْكَ hasenatun. Tesukhum! Sana Allah'tan bir hasene, bir güzellik, bir zafer, ganimet gelse, onları çok üzer, çok kötü duruma düşürür onları. Tesukhum! Onlar kötü hale gelirler, yani perişan olurlar. Hayatları alt olur. Ve intusitte musibetun! Senin başına bir musibet, bir zarar geldiği zaman... Ne yaparlar? Ne yaparlar? Yekulu <türü> Kad akadne emra <beetje> min ve yetevellev <verder> ve Ha Biz demedik mi ya böyle olacağını? Böyle olacağını bilmiyor muyduk? Söylemedik mi? Biz bunun için tedbirimizi daha önceden almamış mıydık? Bak başına geldi dediğimiz gördünüz mü? Onun için münafıklar hep tedbir alırlar. Hep tedbir olduklarını söylerler. Bizde de bu karakterle ahlak vası halimiz ne olacak? Yani Allah yolunda bir gazve hazırlığı var, bir cihat hazırlığı var. Birileri de diyor ki biz size bakın diyoruz ki gitmeyin böyle böyle olursunuz. Ondan sonra başınıza bir musibet geldiği zaman biz size böyle dememiş miydik derler. bu hum ferihun onlar yüz çevirirler ve şımarırlar. Ferihun sevinmek anlamına da gelir, ancak burada kast edilen şımarmaktır. Haddini açmak ve şımarmaktır. Burada önemli bir hususa işaret edecek ait i şimdi, ''Kul onlara ey Muhammed, lenn yusibena'' ''Bizim başımıza hiçbir şey gelmeyecektir.'' Yani bizim başımıza ne gelirse gelsin, ne olursa olsun, İl ma كتب الله Yani siz mahzun olmayın müminlere. Ayet onu işaret ediyor. Allah'ın bize yazdığından başka hiçbir şey başımıza gelmiş. Onun için Allah'ın bir şeyi başımıza yazıp yazmadığını bilemeyiz. Ama biz her zaman Allah'ın bizimle beraber olduğunu iman etmekte mükelleriz. Bu bütün amellerde esas olan şeydir. Yani namazdan, salaptan, hactan, zekattan daha öncedir. Allah'ın iman eden insanla beraber olduğunu kabul etmek. Bu düşünde bütün amellerde ve bütün eylemlerde bizimle beraber olması gereken kalbimizde çıkmaması gereken bir düşünce iman olması lazım. Allah'ın bizimle beraber olduğu ve yardım edeceğine iman etmek. Çünkü iman ve kastik etmek hadisesi Allah'ın yardımını getiriyor. Yani ona vesile eder. Şimdi diyorlar ki biz İslam'ı getireceğiz. <gülüyor> ne demek İslam'ı getiriyoruz demek ya? Yani siz demek istiyorsunuz ki biz Allah'tan çok korkanlarız. Biz takva üzere olanlarız. Biz gerçekten iman ehli olanlarız. Gerçekten münafıkların hiçbir karakterimizde yok. Dolayısıyla biz İslam'ı getireceğiz. Bizim gücümüz buna yeter. Ve biz bunu bağırıyoruz. E bu Allah'ın emridir. Bizim emrimiz değil. Bizim gücümüz ve işimizin <gülüyor> dahilinde olan bir şey değil bu. Bu Allah'ın iradesiyle olur. Sonuç onun hükmüne bağlıdır. Ancak yoldaki hazırlık da Allah'ın dilediği şekilde Müslümanların yapması gereken sorumluluk peşeyidir. De ki Allah bize ne yazmışsa başımıza o gelecek. Allahi اللّٰهِ هُوَ مَوْلَانَا O bizim Mevlamızdır, sahibimizdir. İşlerimizin üstlenicisidir. Yani hastalanırsa, yorgulursa, başta düşman güçlü olursa Bizim, bizim neye ihtiyacımız olduğunu o bilir. O Mevlamızdır. Her şeyimizin üstünde velidir. Yani yeli emral mümin. Müminin tüm emrine, tüm işine bakar. Gözetleyici, görücü, kollayıcı, merhamet edici, şefkat edici ve kendi yolunda fi sebîlillâh cihad eden o Müslümanın her zaman yanında. Onunla beraber. Yenilse de, mağlup olsa da galip kesil Allah yolunda Allah onunla beraber, neden onunla beraber? Çünkü onun niyeti Allah'la beraberdir. Allah'tan niyetini koparmadı. Onun için Allah da onunla beraberdir. فَلْيَتَوَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ mu'minun Öyleyse mümin olanlar Allah'a tebekkül O'nu vekil edinsinler. İşlerini O'na havale etsinler. Ve... Yardımın ondan geleceğine iman etsinler. Ulde ki siz Bekliyor musunuz? Hel terabbesune Bina illa ihdal husneyyin Siz ne bekliyorsunuz aslında? Yani bizim başımıza iki şeyden başka iki güzellikten başka neyin gelmesini Bekliyorsunuz ki? İhdal husneyyin Hüsna güzelliğin bir tanesi Ganimet ve zafer Diğeri şehit olup cennete gitmek şehadet Siz bunu mu bekliyorsunuz? Yani böyle bir şey mi olsun istiyorsunuz? Bunu bekliyorsanız biz zaten bunu hazırız. Ve nahnu naterabbesu biz de gözetler, kolluyoruz. En yusibakumullahu bi azabin min indihî ev bi aidinâ biz de Allah katından gözetliyoruz, bekliyoruz ki Allah kendi katından size veya bizim elimizde bir azap vermesini bekliyoruz. Yani emretsin, sizin ne yapılacaksa, onun yapılmasını bekliyoruz. Allah bize bir şey emrederse, sizin hakkınızda, onu uygulayacağımızı bilin ve bekleyin. Bu bir anlamda münafıklara bir tehdittir. Yani döndüğümüz zaman Allah emrederse, sizin katlinizi, sizi katledeceğiz. Bunu bilesiniz. فَتَرَبَّسُوا inna مَعَكُمْ مُتَرَبِّسُونَ Gözetleyin, bekleyin, hırsla takip edin. Biz de, Sizinle beraber bekleyicilerdeniz. Allah sizin yanınızda mı olacak? Bizim yanımızda mı olacak? قُلْ اَنْفِقُوا <فَزْقِين> De ki onlara, siz isterseniz gönüllü olarak Allah yolunda malınızı infak ediniz, orduya yardım ediniz, ister hoşlanmadan veriniz. Sizin malınız sizden kabul edilmeyecektir. Allah yolunda yaptığınız o yardım Müslümanlara İslam'a İslam yaptığınız o destek asla kabul edilmeyecektir. Niye? İnne ma yetekabbalu Allahu minel Adem'in iki çocuğunun arasındaki kavgada bu ayet-i kerime gelip o şeyi izah ediyor hadiseyi. İnne ma yetekabbalu Allahu minel ancak Allah muttaki olanlardan kabul eder. E Peki siz ben İslam'a hizmet ediyorum diyorsunuz, İslam için çalışıyorum diyorsunuz, Allah için yapıyorum diyorsunuz ama muttaki değilseniz bu ameliniz kabul görmeyecek. Kabul görmediği için de duanız Allah'a ulaşmayacak. Kabul görmediği için de düşmanınız galip gelecek ve siz mağlup olacaksınız. Leyinal <Sessizlik> Allah luhumuha, vla dımauha, vla kynaluhut dıqwa minkum. Allah'a o kurbanınızın ne eti, ne de derisi gitmez, ulaşmaz Allah'ın cüzünden. Vla fakat ancak yena luhut minkum. Sizin takvanız Allah'a ulaşır. Takvanız Allah'a gider. Allah'tan kotmanız Allah'ın katında makbul olandır. Kestiğiniz et, atırttığınız kan değil, Allah katında kabul olan, makbul olan o değildir. Esas olan nedir? Allah'tan korkmaktır. Demek ki, burada niçin Allah-u Teala öyle diyor? İsteyerek, istemeyerek, severek, sevmeyerek, hoşlanarak, hoşlanmayarak verin. لَنْ يُتَقَبَّلَ minkum Sizden kabul görmeyecektir. Yani Allah'ın katında kabul olamayacaktır. Neden? Neden? Çünkü innekum siz kuntum idiniz kavmin fâsıkîn. fasık olan bir kavim idiniz. Fâsık işlerimiz. Yani buradaki fâsık küfürdür. Tabi Müslümanlara fasık denilmesi mecazi anlamdadır. Ama hakiki anlamda fasık ve fâsık küfür demektir. Allah korusun. وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ السَّلَاتِ إِلَّا وَهَمْ كُسَلًا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُمْ Peki onların nafakası, Allah yolunda verdikleri, infak ettikleri şey de kabul görmemiş, onu söylüyor. Ancak onlar Allah'a ve Rasulüne küfrettiler. Allah ve Rasulünün emirlerini inkar ettiler. Allah'a ve Rasûlü'ne itaat etmeyi reddettiler. Reddettikleri için artı bir şey daha var. وَلَا يَأْتُونَ السَّلَاةَ اِلَّا وَمُكْسَلًا Bununla beraber onlar tembel tembel namaza gelirler. Onun için alimler diyorlar ki namazı tembel kılmak nifak alametidir. Efendim ben tembelliğimden dolayı namaz kırmıyorum diyen adam münafıktır. Kesinlikle münafıktır. Çünkü münafık tembelliğinden namaz kılmıyordu. Namaz kılmayan da münafıktır. Ve namaz kılmayanların kurbanları kabul değildir. Dikkat edin. Yani kurban münasebeti yaklaşıyor. Bunun için söylüyorum. Namaz kılmayana hakikatta zekat verilmez. Namaz kılmayana kız verilmez. Namaz kılmayan evlendirilmemeli Müslümanlarla namaz kılmayanın kurbanı yoktur. Adamlar peygamberin doğum gününü kutluyorlar. Peygamber ne zaman doğdu onlar ne zaman doğum gününü kutluyorlar. Sanki kutlama varmış gibi. Pekala, bu insanlar peygamberin sünnetini mi ihya ediyorlar? İkiyüzlüler, korkaklar, nifak alameti, nifak içinde olan insanlar Hazreti Muhammed'i andıklarını söylüyorlar. Filozofları, felsefecileri, vahdeti vücutları, müşrikleri davet ediyorlar. Kafirleri davet ediyorlar. Peygamberimizin anılması, hatırlanması uğruna, bu müşrikler ve münafıklara toplantı yapıyorlar. Ve onlar insanlara demiyorlar ki, ey insanlar, ey Müslüman olduğunu söyleyenler, namazı kılın, kadınlarınızı örtün, içki içmeyin, zina etmeyin, zira siz bunları yaptığınız zaman kurbanlarınız kabul değildir. Siz ne diye bu hayvanların bu kadarını katledip öldürüyorsunuz diyen bir tane insan var mı? Onlardan yok. Halbuki müminin kurbanı kabul olur diye ayet böyle söylüyor. Münafıkın kurbanı kabul olmaz. Takva ehlinin kurbanı kabul olur. Onun için birisi ben tembellikten dolayı namaz kılmıyorum dedim. Bilin ki o insandan ifak vardır. O insan münafıktır. Böyle bir şey yok. Allah korusun. Tembellik hiçbir zaman namazı terk etmek için mazeret değildir. Tembellik münafıkların kesel, kesel dediği Kur'an'ın kesel münafıkların arasındadır. Ve la yunfikuna illa ve karihun tekrar ediyor Allah Teala. Ve la yunfituna illa ve karihun onlar etseler bile nefret etmeden, hoşlanmadan infak etmezler. Demek ki istemeye istemeye Allah'ın yolunda mal veriyorlar. Onların malları, onların çocukları seni imrendirmesin, senin hoşuna gitmesin. Yani bundan hoşlanma. Ancak Allah bununla neyi irade ediyor? Onların malları ve çocuklarıyla onlara dünya hayatında azap etmek istiyor ve onların kafir olarak nefislerinin canlarının çıkmasını istiyor. Allah Allah. Onların kafir olarak öleceklerinin hükmünü de Allahu Teala indirdi. Kafir olarak öleceklerinin hükmünü Allahu Teala kesin indirdiği için Hazreti Muhammed onları öldürmedi. Onlar kafir olarak öldüler. Zaten cezalarını buldular. Cezaları Kur'an'la sabit olduğu için ebedi onun için minafıkları öldürmedi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir hikmet. İkincisi Muhammed ashabını öldürüyor diye Araplar ve cahiller arasında yayılmasın diye İslam'ın tebliği kuvvetlensin diyeydi. وَيَحْلِفُونَ <gülüyor> Onlar halifte bulunurlar. Yani Wallahi Billahi diyerek Niçin savaşa katılmadıklarını, sebepleri, mazeretlerinin ne olduklarını ortaya koyarak Allah'ın adıyla bir yeminde bulunurlar. İnnehu leminkum, sizden olduklarını. Derler ki, vallahi billahi biz de müminleriz. Vallahi billahi biz de Müslümanız. Ve her türlü yemini yaparlar. Allah da diyor ki, ve ma hum minkum, o münafıklar sizden değillerdir. Yani Müslüman değil, kafirdirler. وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ yafrahun, <يَفْرَحُون> Fakat onlar korkak bir kavimdir. Korkan kalplerinde ürkeklik, korkaklık olan bir kavimdir. Kafir oldukları halde biz Müslümanız derler. Bugünkü kafirler de öyle söylemiyor. Bugünkü kafirlerin hepsi şu anda küfür kanunlarını tatbik eden insanların tamamı hepsi Müslüman olduklarını söylüyorlar. Dikkat edin bunlar kâfirlerden daha aşağı bir tabakada. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْحَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجْدَ لَهُمْ نَس۪يرًا Onlar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Ve <gülüyor> onlar için hiçbir yardımcıda bulamayacaksın. اِنَّ <gülüyor> الْمُنَافِقِينَ i̇şte eğer onlar bir sığınacak yer bulsalar veya tıkılacakları, sokulacakları bir mağara bulsalar. Sırt üstü, ayakları üstü veya arka arkaya kaçarak sırtlarını size dönerek kaçarlar. Hem de yecmahun, atın böyle şahlaması, şaha kalkması var ya iki ayağıyla önü, ön ayaklarını kaldırıp böyle kükremesine şahlan, cemaha Arapçada. Yani onlar böyle birbirine biner kükreyen at gibi korkularından kaçar giderler. Nereye? Muaralara bir deliklere bir sığınacak yer bu sıra düşünüyor musunuz korkup kaçanlar hep o türden bir protesto yapıyorsunuz hemen herkes dağılıyor çil yavrusu gibi gidiyorlar <gülüyor> aman işte anlayın bu kaçanlar münafıktır İsrail'i protesto ediyorsunuz Amerika'yı protesto ediyorsunuz Müslüman olduklarını söyleyenler kaçıyorlar çil yavrusu gibi dağılıyorlar bilik onların hepsi münafıktır Müslümanlar Allah bunu söylüyor ben söylemiyorum onlardan kimi sadakalarda yani ganimetler geldiği zaman veya zekat toplandığı zaman eğer kendilerine verirse razı olurlar hoşlanırlar, kendilerine vermezlerse onlar gazap ederler, kızarlar demek ki münafık tiplilere zekat verilmiyordu Resulullah'ın zamanında onlar belliydi eğer onlar kendilerine Allah'ın ve Rasul'ün verdiğinden razı olsalardı Allah'ın ve Rasul'ün verdiği neydi? cennet ve ganimet, yani şehadet. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ سَيُّدِّينَ اللّٰهُ مِفَدِّينَ Allah bize yeter. Allah ne vaat etmişse doğrudur. Allah bize fazlından, kereminden ve Rasulü de fazl onun fazlından ve kereminden verecektir. Biz Allah'ı isteyicileriz, Allah'ı talip edicileriz. Allah'ı severek onun yolunda ölenleriz deselerdi onlar için çok daha iyi Ondan sonra 60. ayet-i kerimede zekatın kimlere verileceğini Allah Teala anlatıyor. Onlar kimmiş? Bir, fakirler, iki miskin, 3. zekat toplayan memurlar, kalbi İslam'a sındırılacak olan kafirler, müşrikler veya yeni İslam'a girmiş olanlar, köre olmuş olanlar, esarette bulunanlar, borçlu Müslümanlar, Allah yolunda olan ve yolcu olan. Burada vefi sebilillahi kavramı Allah yolunda olanlar, mücahitleri içerir, alimleri içerir. İlim talebesini içerir, Müslümanlara casusluk yapan, Müslümanlara kafirlerin sırrını getiren insanların hepsini içerir. Müslümanları askeri olarak eğiten, Müslümanlara bazı bilgiler veren ve onları cihada hazırlayan insanların hepsi fi sebilillah dairesine çemberine giderler. Yani Allah yolunda olanlar zümresine dahil olurlar. Onlara da zekat verilir. Dolayısıyla bu sekiz sınıfa Zekat verilir. Sekiz sınıfın dışında, ne hava kurumuna, ne it kurumuna, ne şuraya, ne buraya, zekat verilmez. Asla ve katiyetle. Hiçbir yere zekat verilmez. Camiye bile verilmez. Dikkat edin. Ama Allah yolunda cihada zekat verilir. Ah bu hepsi bir sınıfa verilebilir mi, verilemez mi, ayrı ayrı sınıflara mı verilir diye ihtilaf olmuştur. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, bu sınıflardan birisine de verilebilir verilmeyebilir de demiş. Diğerler demişler ki, hayır, cumhur, fukaha, hayır demişler, her sınıfın hakkı neyse, efendim zekatı oraya verileceğiz. Her sınıfın hakkı neyse oraya verilecek. Yani borçlu yolcu, anlıyorsunuz, efendim insan öldürmüş, kazaren adam öldürmüş, diyet var, diyetini ödeyemiyor. Değil mi? O Müslümanın diyetini nereden yap vereceğiz? Zekatımızdan vereceğiz. Şimdi siz zekat verirken arayacaksınız. Borçlu Müslüman kimdir? Borcunu ödemeyen kimdir? Borcu olan, zor durumda olan Müslüman var mıdır? Müslüman var mıdır diye arayıp ne yapacaksınız? Zekatınızı vermeye çalışacaksınız. Onlardan öyleleri vardır ki peygamberi eziyet eder. Ve derler ki kulaktır o. Yani herkesi de kulak asıyor canım. O kadar yumuşak, işte o kadar saf ve haşa o kadar aptal doğruyu gerçeği hiç bilmez. Kim ne derse ona inanır. Peygamberin bir özelliğine dikkat ediniz. Ama münafıklar kötüye kullanarak söylüyorlar. Kul Uzunu hayrin lekum. O sizin için her şeyi dinleyen fakat her şeyi kulak veren hayır kulağıdır. Yani hayırla dinler, hayırınız için size kulak verir. Bir isteğiniz var mı, bir ihtiyacınız var mı diye size kulak verir. Yü'minu billahi وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ O peygamber Allah'a iman eder. Müminleri doğrular. Müminleri tasdik eder. Yani bir mümin, birisi Resulullah'a gelip ya Resulullah böyle oldu dediği zaman Resulullah doğrulardı onu. Ona inanırdı, onun yalan söylemediğini bilirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onu tasdik ederdi. Ve o peygamber Allah'a iman eder. Müslümanları, müminleri doğrular ve müminler için sizden mümin olanlar için rahmettir. İşte şefaata delalet dedim bir ayet de bu Ve sizden mümin olanlar için Allah kadından bir rahmettir. Peygamber'e eziyet edenler için acı verici bir azap vardır. Nasıl eziyet ediyorlardı? İşte böyle alay ediyorlardı. Ya amma da saf adama Herkese kulak veriyor, herkesi dinliyor. Herkesin dediğinin doğru olduğunu zannediyor. Niye? Niye? Bir kısmı gelip ya, ya Resulallah benim mazeretim var, işte ben kalayım mı? Bir kısmı diyordu, benim şu problemim var ya Resulallah ben gelmesem olur mu? Evet gelme diyordu. Dikkat et ama onlar, peygamberin onlara zahirde mümin gibi amel etmesi, mümin gibi bakması ve zahirde izin vermesi onları aldatıyordu. Onlar da zannediyorlardı ki biz Peygamberi aldatıyoruz, herkese kulak veriyor, herkes tarafından da aldatılıyor. Ve tabii bu ayetler tabuktan sonra geliyor, geliyorlar yemin ediyorlar. Ne diyorlar? Allah'a yemin ederler ki sizi razı etmek için. Dikkat edin. Şimdi kaçıyorlar, gazveye katılmıyorlar. Ölüm korkusu var. Malları ve karılarını terk etmekten korkuyorlar, gidemiyorlar. Geldiği zamanda peygamber gelip yemin ediyorlar herkese. Bir ona gidip bir özür diliyorlar, bir ona gidip özür diliyorlar, bir fulana gidip özür diliyorlar. Sahabeler arasında dolaşıyorlar, özür diyorlar. Heee. Vallahi ve wa Resulü hak onyurduğu inkan müminin eğer mümin olsalardı Allah'ı ve Rasulü'nü razı etmek daha gerçek bir haktı onların üzerinde. En doğrusu Allah'ı ve Rasulü'nü razı etmeleri önemli olandı. Onlar mümin olsalardı bunu yaparlardı demek yoklar mümin değiller. Onlar mümin değiller. Onlar bilmediler mi ki elem ya lemu اَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَزِيمِ Onlar bilmediler mi ki Allah ve Rasulüne karşı gelen, hat koyan, sınır koyanın gideceği yer ebedi cehennem ateşidir. Ölümsüz olarak cehennem ateşinde kalmadır. İşte gerçek perişanlık, gerçek sefalet, ve gerçek aşağılılık nedir? Büyük aşağılık budur. Ondan sonra korkuyorlar. Diyorlar ki aman söylemeyin biz geldiğimiz zaman her şeyi konuşmayın. Olur ki Allah hakkımızda ayet indirir. Hangi ayet? 64 ayet. Bu da münafıkların bir diğer alemeti. Şimdi onları bu şekilde konuşmasını Allah-u Teala alay olarak değerlendiriyor. İstihza, aşa aşağılama olayı olarak değerlendiriyor. Ayetin sonunda zaten onu söylüyor. De ki istihza ediniz, alay ediniz. İn Allah'ı mahcurucun. Siz konuşmadın yani gizli konuşursanız, açığa vurmaz onu gizlerseniz Allah onu bilmez zannedersiniz. Siz alay edin Allah'la. Bakın Allah'ın alim sıfatıyla ismiyle alaydır. Onun için Müslümanlara karşı tuzak kuran ve Müslüman gibi gözüken ve içinde sakladığını bir şeyi insan bilsin ki o münâfıktır. Söylemese bile açıktan, içinde saklasa, dışına vurmasa bile o münafıktır. Münafıkların alameti vardı üzerinde. Allah sizin korktuğunuzu içinizden, kalbinizden çıkaracaktır. Sen onlara sorsan, işte niye böyle yapıyorsunuz, niye böyle söylediniz? Bu ayet-i yolda yoldan münafıklar, kişi Peygamberimizin önüne geçiyorlar. Kendi kendine diyorlar, ya şu anama bak hele, bu da işte Mısır'ı, şurayı, bu da İran'ı, buğdayı, şurayı fethedecekmiş edecekmiş de bilmiyorum ne. Konuşuyorlar, hemen ayet-i kerime iniyor. Sa'd ibn-i duruyor, durduruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor. Sahabelerden bazılarına diyor ki ordu olduğu gibi durdurun. Emredin. Ordu olduğu yerde çakılıp kalıyor. Çakılıp kalınca o münafıkları çağırttırıyor. Münafıkları çağırttırıyor. Ve onlara diyor ki siz ne dediniz söyleyin bakalım. Siz ne dediniz söyleyin bakalım. Siz böyle böyle böyle demediniz mi? Le'ye لَيْنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْخُرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَ الْأَفَلِ Biz, andosun Medine'ye dönersek var ya, bizim şerefli olanımız, alçak olanı Medine'den çıkaracaktır. Peygamber'e söylüyorlar. Dikkat edin, biz Medine'ye dönersek var ya, biz, bizim aziz olanımız, güçlü olanımız, şerefli olanlarımız, şerefsizleri Medine'den çıkaracaklardır. Aşağıları Medine'den çıkaracaklardır. Onlar böyle diyorlar. Allah bu ayeti indirdi. Onların başı geldi, peygamberimizin atının üzengisine yapıştı. Peygamberimiz onu tevdesini kabul etmedi. Taşlar üstünde sürüne sürüne ağzın üstünde çakıldığı yerin üzerine. Ve öyle geldiler Medine'ye ve kafir olarak öldüler. öldüler. Düş Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar dehşet hadiseler olmuş peygamberimiz... Ne türlü imtihanlardan geçmiş? Evet, onlara sorsan derler ki biz işte oyunlu oyunaş yapıyorduk, şakalaşıyorduk yani böyle kendi kendimize laf yapıyorduk işte. Teselli buluyorduk derler. Qul de ki onlara Allah'la ebillahi ve ayatihi ayetleriyle ve rasulihi rasulih ile misiz istihza edip alay ediyordunuz. Allah'la alay edeceksiniz. Hakkımızda aman gizli konuşalım, azıcıkdan söylemeyin ayetler iner deyip, ayetleri konuş gizli konuştuğunuz zaman Allah'ın indirmeyeceğini zannediyordunuz. Ve peygamberine Allah'ın bunu bildirmeyeceğini zannediyordunuz. Ve Allah peygamberine bunu indirdi. Siz Allah'la peygamberiyle, ayetleriyle alay ediyordunuz. Aman dikkat edin. Bu tavırda olan insanları çok iyi sizin ve Allah korusun bunlar bize büyük musibet ve belalar getirirler. La tatheviru, yararıyorlar, yakarıyorlar, parçalanıyorlar. Ne olur? peygamber ben bize afetsin. La özür dilemeyiniz. Kad kefertum, kafir oldunuz. Bade imanikum, iman etmenizden sonra kafir oldunuz. Eğer innafu antaifetiminkum. Sizden birilerini, bir kısım taifeyi, yani bir topluluğu, bir grubu affetsek bile ''Nuhazdib faifeten bi'ennehum kânû mucrimîn'' Mücrim oldukları, cinayet işledikleri, isyan ettikleri, büyük günahta bulundukları için biz diğerlerine azap edeceğiz. Üç kişiyi bağıştırdı Allah'tan. Şimdi biz bu ayetlere kadar geldik. Burada isterseniz kısa bir istifade etmeye çalışacağız. Şimdi biliyorsunuz biz 38. ayet-i kerimede dünya hayatını sevip yere çakılan insanların tanımlandığını gördük. Burada anlamak istediğimiz bir şey var. Değinmek istediğimiz bir şey var. O da ahirete iman etmenin Allah'a ve ailete iman ettim demenin sadece iman ettim, kabul ettim demek olmadığı ortaya çıkıyor. Bu ayette, 38. ayette. Niye? Çünkü rıza kelimesi zikrediliyor ya. İnsan ahiretten razı olsaydı onun uğrunda mücadele ederdi. Yani oraya götürecek yola girerdi. Dünyadan razı olanlar cihada çıkmadılar. Dünya yolunda çakılıp kaldılar. Demek ki İnsan sevmenin yanında bir de rıza olayı vardır. İman ettim demenin yanında bir de razı olmaya olay var. Ben Resulullah'a iman ettim, onun hükmüne de razıyım. Ben Allah'a iman ettim, onun hükmüne de razıyım. Demek ki burada biz imanı mücerref anlamda kalbin ve tasdiki dilin ikrarı olarak kabul etsek bile imanla beraber rıza burada fiildir. de ve amelinde bulunması gerekir. 39. ayet kerimede münafıklar yüzünden Müslümanlar her zaman bela ve musibete düşer kalabilir. Ayet buna işaretli. Bunlar böyle madde madde düstur gibidir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. 40. ayet kerimede münafıklar mücahitlere hiçbir zaman yardım etmezler. Yardım etseler bile onların arasında fitneyi yaymak için Onların mağlup olmasını dilemek için yaparlar. 43. ayet kerimede münafıklar acil olan dünya ecrini ve mükafatını talep ettikleri için onlar savaşa çıkmadılar. Ya bir kaybedersek her şeyimiz elimizden gider diye onlar gazveye katılmadılar. Bu sebeple münafıklar zorluklara dayanamazlar. İslam uğrunda Zorluklara dayanmazlar ama nefisleri ve şehvetleri uğrunda yerin 500 metre altında, bin metre altında bile ölürcesine çalışırlar. Dünyanın en rezil, en sefil işlerini yaparlar. Ne için? Nefisleri ve şehvetleri uğruna sabahtan gecenin körlerine kadar çalışırlar, koştururlar. Ama namaz kılmaya vakit ayıramazlar. Kur'an öğrenmeye vakit ayıramazlar. İlim tahsil etmeye zamanları olmaz. Hiç zamanları yoktur. Hep meşguldürler. Tembelliklerinden namaz kılmazlar. Yani onların işleri, onların güçleri öyle mübarek, öyle kutsal, öyle faziletli ve üstündür ki namazın, o işlerin yanında basit olan namaza vakit de zaman kalmaz. Çünkü işleri o kadar önemli, o kadar değerlidir ki dünyaları, malları ve servetleri. Onlar ondan dolayı tembel düştükler için yorulup, Aziz düştükleri için güçlerin namaz kılmaya yetmez. Bütün güçlerini dünyaya verirler ve hep yalan söylerler. Münafıkların bir alanı. O hadise sonra gideriz inşallah. 45. ayette cihada çıkmak için iz, çıkmamak için izin isterler. Halbuki Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlara izin vermiş olması onlara azabın gelmesi içindi. Çünkü onlar mümin olsalardı Allah Rasulü'nden izni istemeyeceklerdi. Onların kalbinde daima şek ve şüphe vardır. Allah'ı da doğrulamazlar. Peygamberi de doğrulamazlar. Allah'ın emrinden bir şey söylesen ama şöyle derler. Efendim işte ama böyle derler. Ya, ya şöyle olursa derler. Peygamberimiz böyle söylüyor derseniz ama derler ki efendim bugün işte şöyledir. Akla mantığa uymuyor bu iş. Bugün bu olmaması daha iyidir, o günü bağlıyor, peygamberi ve ashabını bağlar. Bugün bizi bağlayacak değildir diyecektir bugün münafıklar. 47. ayet kerimede münafıklar cihada çıksalar bile müminlerin arasına pitlere sokuyorlar, onların azimlerini kırıyorlar, onların birliklerini dağıtmaya çalışıyorlar. O halde onlar asla cihada katılmamalıdır. Daha sonraki ayetlerden gelecek, ayetlerde bu söyleniyor. Onlar asla cihada katılmamalıdır. Ve Müslümanların önemli işlerinden dikkat edin münafıkların haberi olmamalı. Münafık karakterle hiçbir insanın, Müslümanların yapacağı önemli işlerden haberleri olmamalıdır. Çünkü diyor sizin içinizde onlara laf işitenler, laf götürüp duyuranlar vardır, onlara itaat edenler bulunabilir. Münafıklar 48. ayette her zaman fitneye hazırdırlar, ve müminler arasında kargaşa çıkarırlar. 49'da münafıklar, cihadı fitne olarak görürler. Onlar kafirlerdir. Ben ayetlerden hulâsa ettiğim şeyleri çıkarıyorum, dersleri çıkarıyorum, kısaca. 50. ayette, Müslümanlara bir zarar gelirse sevinirler. Veya biz sana böyle yapma demedik mi? Hapse atılırsın, içeri konursun, bu kadar ceza görürsün, bu kadar zulüm olur. İşte karakolda sana böyle yaparlar, işkence ederler demedik mi? birinci ayet kerimede münafıklar her zaman Müslümanlara zararlıdırlar. Onların gerekli cezaları neyse Müslümanların gözü önünde toplumu içerisinde verilmedir ki münafıklar ders alsınlar ve bir hile ve desizeye başvuramasınlar. Bu İslam devletinin halifenin yapması gereken bir uygulamadır. 52. ayet kerimede münafıklar cihada maddi katkılarda bulunmazlar bulunsalar bir de bundan Müslümanların zararını beklerler ve Müslümanlara bunu başkakıntısı yaparlar. İmanları olmadıkları için gerçekten onlar mallarını Allah yolunda vermiş olmazlar. Onlar mallarını Allah yolunda infak ediyor görünseler bile elledine yufikun emalehum er riya en nasi, veleyakuronallah illa kelim. Onlar Allah, Allah yoluna verdikleri gibi, veriyorlarmış gibi gözükürler fakat aslında vermezler. İnsanları görsün, insanları bir şey desinler, övsünler diye verirler. Ve onları fasık olarak tanımlıyor. Tabi münafıklar fasıklardır ve fasıklar kafirlerdir. 54. ayeti i kerimedeki alacağımız ders, münafıkların nafakaları, yani verdikleri hayırlar, Allah yoluna güya, İslam yoluna yaptıkları katkılar, Allah ve Rasulü'nü gerçekten kalplerinden inkar ettikleri için kabul edilmeyecektir. Onun için münafıkların nafakaları, münafıkların katkısı İslami davetlere ve İslami hareketlere zarar verir. Dikkat edin buna, münafıkın malını almayın. Münafıkın malını almayın, da bereket hayır yoktur. 55. ayet kerimede <gülüyor> Allah münafıkların mallarıyla onları bu dünyada cezalandıracaktır ve ahirette de onların kafir olarak haşrolunlarını istemiştir, Onunla da ayet-i kerime belirtiyor sonunda. Münafikler 56. ayet-i kerimede müslüman değillerdir, zahiren müslüman gözükürler ama Onları İslam'ın, onlar İslam'ı İslam parçalamak isteyen insanlardır. 57. ayette onlar cihattan kaçarlar, yani cihada çıkmazlar ve insanların da cihada çıkmalarını istemezler. 58'de hayır sahibi Müslümanları kınarlar. Yani azıcık da bir hayır yapsa kınarlar. Çok yapsa o Müslümana derler ki, övünmek için bunu yapıyor görüyor musunuz? Herkes ne kadar çok mal veriyor desinler diye, bunu yapıyor diye, bu sefer çok veren insan da kınarlar. Az vereni kınadıkları gibi, çok vereni de kınarlar. Az verene hiç mi inanmıyorsun derler, hiç mi imanın yok derler. Çok vereni de öyle kınarlar. Allah Allah! Allah ve Rasulünden razı değillerdir. Dikkat edin. Yani ağızlarıyla bunu söylemiyorlar. Onların ortaya koydukları o iki dinli davranış var ya, iki dinli davranış aslında Allah ve Rasulünden razı olmadıklarının kesin alametidir. 61. ayet Kerime, Allah Rasulünü incitirler. Niye incitirler? Allah Rasûlü'nü izin vermek istemediği halde, yani haydi cihada çıkın diyor. Allah diyor neyiniz var neyiniz yok onunla katılın diyor cihada. Bunu sanki anlamamışlar gibi gelip diyorlar ki ne olursun ya Resulallah, bize izin ver. Ya Allah emretmiş peygamber izin veriyor ama peygamber onların cehennem azabına düçar olmalarını bil, olacaklarını bildiği için tamam madem siz gelmiyorsunuz Allah'a gidin çıkın diyor siz gelmiyorsanız peygamber ne yapsın o zaman siz de azabı tadın diye onlara izin veriyor. 62. ayet kerime, münafıklar Müslümanlardan olduklarını ispatlamak ve onları razı etmek için halifte bulunurlar. Yani çok çok yemin ederler, vallahi biz de Müslümanız kardeşim, sadece siz mi Müslümanısınız? Biz de Allah'a inanıyoruz, biz de Peygamber'e inanıyoruz ama işte günahtır, nefsimize uyuyoruz, işte şeytana uyuyoruz, işte şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Biz de Müslümanız ama. Ama Allah-u Teala diyor ki onlar gerçekten mümin olsalardı, Müslümanların hoşuna gitmek yerine, Müslümanlara yağ çekmek, Müslümanlara yardımda bulunmak, gazetelerine yardım etmek, dergilerine yardım etmek, vakıflarına yardım etmek, kolejlerine yardım etmek yerine, bununla onların hoşlarına gideceklerine, Allah ve Rasulünü razı edecek olan şey yaparlardı. Allah ve Rasulünü de razı edecek olan şey, Namazı hakkıyla ikame etmek, Allah'ın hudutlarına, haddine, şeriatına uymaktır. Demek ki ne kadar Müslümanlara yardım eden varsa bugün Şirk devletinin mensupları olan ne kadar insan varsa, belki teknik memur falan filan müsullar kabul insanlar olabilir. Ama ideolojiyi savunan ve ideolojiyi hakim kılanlar bunların hepsi afıklardandır. Müslüman olduklarını söylüyorlar ya, bunlar aynı Müslümanlara da yardım ediyorlar. Müslümanların hoşuna gitmek için hayırsız Müslümanlara ibadet etmeyin. Siz Allah'a ibadet edin. Evet, 63'te ve 64'te Müslümanlar Allah Resulü'ne ve Allah'a aslında düşmandırlar. Onlar Allah'a düşmanlık ederler. Bakara Suresi'nde olduğu gibi, "Veminen nasi men yekulu Bakara Suresi 8. ayetten 20. ayete kadar münafıklar hakkındadır." Evet 8'le 20'ye kadar ve minen nas men yekulu amennallahi ve bil yevmil ahiri ha ve ma hum bimo'min yghad'unallaha velzinen amenu ve ma yahda'un illa ha Onlar aslında kafirdirler, iman etmemişlerdir iman ettiklerdir Allah'a ve Resulüne ve eminleri kaldırmaya çalışırlar yi Allah'a ve kandırmaya çalışırlar ama Allah da onları bilir. Münafıklar dinsizlik ve küfür olacak amellerini yani işte biz e, mala yani ile uğraşıyorduk işte bilmiyorduk bunun küfür olduğunu, bunun dinsizlik olduğunu ne bileyim derler ve dinle, İslam'la, Müslümanlarla alay ederler, Müslümanları aşağılarlar. Onlar diyor özür dileseler de allah Teala kafir olanlardan olmuşlardır. Demek ki münafıkın özür beyan etmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Küfrünün ifakını terk edecek, tövbesini ilan edecek, istiğfar edecek, salih amel işleyecek değil mi? Allah'ın yoluna davet edecek, ketmettiğini, gizlediğini daha önceki derslerimizde anlattığımız gibi... Değil mi? Açıklayacak ki ben bu zulümleri, ben bu kötülükleri işledim, tövbe ettim, istiğfar ettim ilan etmesi lazım. Ki münafıklıktan kurtulmuş olsun, onun şehadeti Müslümanlar tarafından da Allah tarafından da kabul edilsin. Evet. Onlara Allah yolunda çıkın denildiğin zamanı. اِذَا قِيلَ لَهُمْ اِنْفِرُوا yani onlara Allah yolunda cihada çıkın denildiği zaman çıkmazlar. Allah bir şey istiyor onlardan. Nedir? Allah Resulü gazveye gidin, cihada gidiniz. Bunu istiyor Allah onlardan. Tamam gitmediler. Ne oldular? Hayır hangi ismi kazandılar? Allah gidin diyor değil mi? Yapın diyor. Öyle mi? Bu kaç kez mahsustur? Bir kez mahsus gidecekler. Nereye? Tebuk'a. ''Pek hele namaz için aynı emri anladığımız zaman, namaz için aynı şeyi düşündüğümüz zaman namazı kılın, zekatı verin, namazı kılın, zekatı verin, namazı kılın, zekatı verin diyen ayetlerin karşısında tıpkı cihada çıkın deyip de çıkmayanlar münafık olduğu gibi nasıl namazı kılın emrini karşısında namaza girmeyenler, namazı ikame etmeyenler Allah korusun münafıkların zümresine dahil olmuyor.'' Nasıl oluyor bu? Yani Allah'ın bir emri, Allah yapın diyecek, yapmayanlara Tövbe suresinde münafık diyecek, ama namazı kılın diyecek, 50-53'e 50, 50 e yakın ayette namaz zekat, namaz zekat zikredecek, namazı kılın zekatı eda edin diyecek, yapmadığın zaman Tövbe suresinde insanların münafıklı olduğu gibi buralarda münafık olmayacak, orada münafık olacaklar. Allah'ın emrine karşı geldikleri için, yapmadıkları için, yapmadıkları halde, peygambere inanıyoruz dedikleri halde, Müslümanlara yemin etmelerine rağmen allah Teala onları münafık ilan ederken biz diyoruz ki namaz kılmayan Müslümandır. Namaz kılmanın da müminin hiçbir şey yok. Namaz terk ediyor ama. O da bir emirdir. Gazaya çıkın. Çıkmıyorlar. Çıkmıyor musunuz? Allah daha önce Rasulünü üstün kılmıştı. Ebu Bekir hadisesi. Mekke'den müşrikler bir şey yapamadılar. Çıktı yola, malik şey geldi, o biliyorsunuz Süraka geldi, artık gömüldü, kumlara bilmiyorum ne oldu falan. Bir şey yapamadılar Rasullaha Ele geçiremediler. Yüz dede koydular. Kimse getiremedi Resulullah'a yetişemediler. Ve Allah Resulü'nü kurtardı ve üstün kıldı. E şimdi siz namaza kılın diyor Allahu Teala. Duyuyorsunuz. Namazı eda edin emrini görüyorsunuz. Ben yatmam diyorsunuz. Efendim mazeretim var. Aynı Tebuk gazvesine çıkmayan minabıklar. Efendim işte işimiz gücümüzden vakit bulamıyoruz. Üstüm pis, üstüm kirli. İşte zaman bulamıyorum, şudur budur, bu mazeretler vallahi Billahi münafıkların mazeretleridir. Onun için Allah'ın ayetlerini anlarken Müslümanlar hep böyle bir ayette bir hikmet varsa, Allah bir ayette bir hüküm vermişse bu ayetin başka yerlerde acaba hükmü başka olaylara, başka emirlere nasıl tatbiki mümkündür diye bizim düşünmemiz lazım. Yoksa biz Kur'an'ı asla katiyetle anlayamayız. Hiçbir zaman Kur'an'dan feyiz alamayız, Kur'an'ın bereketini göremeyiz. O da bir emirdi, bir defasına mahsus gideceklerdi, bu da bir emirdir. Ama bu emir, kelime-i şehadet getirdikten ölünceye kadar veya bütün melekelerini yitirinceye kadar, Allah'tan bir hadise gelir, bir emri tahakkü eder de, insan namaz kılamayacak bir hale düşebilir. Allah bizi korusun, muhafaza buyursun, öyle bir durumda namaz kılamayabilirsin. Ama işte o ana kadar namaz terk edilmeyecek olan bir ibadettir. Namaz cihattan üstündür, bu bakımdan cihattan üstündür. Yani çoğun çok olması ve çok yapılması, çok istenmesi açısından cihattan daha önemlidir. Fakat namazın gayesi de cihattır. Namaz cihad etmek için kılınır. Namazı kılmayan Allah'ın dinini alçaltmış olan insanlardır. Bu bakımdan namazın ehemmiyeti büyüktür. Yani. Allah korusun böyle yatıp kalkanlar için niçin namaz kılıp kırmadıklarını iyi tepe göresinler. Hani camiye abone olmuş gibi, şuraya mescitlere abone olmuş gibi gidip gidip gelenler kuru kuru hiçbir şeyden haberi olmayanlar Allah korusun yani için hem namazın ehemmiyetini bileceğiz hem de namaz kılan insanlar namaz kılıp kırmadıklarına bakacaklar. Onun için biliyorsunuz bir zamanlar biz bir camide Müslümanlara vaaz edelim dedik iki genç evleniyordu, bir iki kez gittik rahatsız oldular galiba layık cami yönetimi ondan sonra bizi camiye sokmadılar, konuşturmadılar bile. Biz adamlarla Cami Layık Cami Derneği ile, başkanıyla belki polistir, belki emeklidir, askerdir bilmiyoruz. Onunla mücadele ediyoruz. sakalınla gö burasında göğsünde, kafasında sarığı ve sırtında cübbesi, tarikatının cübbesiyle hoca efendi de caminin önünde boynunu sökün etmiş böyle. Bacaklarını arasını seyrediyor. O adam da diyor devletimiz var, Diyanetimiz var diyor. Elbette biz laikiz diyor. Siz burada konuşma yapamazsınız diyor. Hatırlayan var mı sizde bu olayı? Etlik'te Kuba Camisi'nde oldu bu. Gerardır. Hatırlıyorsun değil mi Orhan? Bakın. O hoca efendi Allah'a iman ettiğini söylüyor. Ama orada Müslümanlara birisi zulm etmek istiyor. Zulm ediyor. O da orada sarığının altında efendim takva ticareti yapıyor. Sen takva ticareti yapma. Sen cehenneme giden yolu açan adamsın. Ey sakallı, ey sarıklı, ey cübbeli adam. Çünkü sen mümini orada yalnız bıraktın. Gelip yakışıracaktın onun onu yakasından. Ben burada imamın, Müslümanların namazını kıldırıyorum. Sen kim oluyorsun cami derneği başkanı? Bu Müslümanları buraya sokmuyorsun deyip karşı koyması gerekirken bunu yapmıyor. Onun için münafıklar Allah'ın dinini asla yücelsin istemezler. Müslüman gözükürler, camilere giderler, camiler yaparlar, minarelerini, milyarları harcayarak dikerler ama vallahi yine de şeriatın ve Allah'ın dininin gelmesini istemezler. Böyleleri milyonlara varan nüfusa sahiptir Türkiye'de. Milyonlara var ya bu insanlar, milyonlara aşıyor. Bunlar bir kişi, iki kişi, üç kişi değil. Onun için aldanmayacağız, dikkat edeceğiz ve Allah korusun bunlardan kendimizi esirgeceğiz ben münafıkları anlatan bazı ayetleri vereceğim burada size Nisa 59 ile 66 arası yani öyle kolay değil Siz, ben Kur'an'a iman ettim meselesi Kur'an'a iman etmek değildir Kur'an'ı tanımak ve razı olmak Allah'ın hükmünden yani münafıkın sıfatını münaf zikretmişse sen o münafıkı gördüğün zaman münafıktır diyeceksin ona ikaz edeceksin veya uyaracaksın ıslah olması imana gelmesi için. Nisa 59 66 Nisa 109 142 Bakın Nisa suresinde ne kadar münafıklara dair ayetleri ayet kelimeler var. Maide suresi 51 53 Enfal suresi 49 Ankebut suresi 10 11 Hadid suresi 13-15 arası yani. Değil mi? 13 ile 15 arası, öyle kastediyorum. Hadid 13-15. Ankebut 10-11. Evet. Ahzab suresi 1-12-24-73. Dikkat ediyor musunuz? Ne kadar çok münafıklar hakkında ayet-i kerimeli allah Teala. 1-12-24-73. Enfal 41, 49 değil mi? Enfal 49, Ahzap 13 ile 20 arası, Ali İmran 154-160, Uhud gazvesi ile ilgili hadiseyi anlatan ayet-i <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ali İmran 154-160. <gülüyor> Bakara 88 ile 20 dedik. Değil mi? Bu ayetler nedir? 48 ile 20. 8 ile 20. 8 ile 20. Ve dedik ki Tevbe suresi içinde yukarıda şu gördüğümüz tabloda gördüğünüz ayet kelimelerin açıklanması bu ayet diğer ayet kelimelerle yapılacaktır. Yani şu ayetler, vereceğim ayetler diğer ayetlerle açıklanacak. 43, 80-81. ayet kelimelerle irtibatlı ve ilgilidir. 45, 46, 47. görüyorsunuz. 85-88. ayet kelimelerle ilgili, ve yani aradaki ayetlerle. 60. ayeti kerime 60. ayet kelimе, 95-96, 65, 84, 90. ayetle açıklanacak. 61-122 ile ilgili ve aynı meseleyi işliyor. 62. ayet-i kerime 74 ve 95. ayet-i kerimeler ile beraber anlaşılacak ve tefsiri yapılmış olacak. Dolayısıyla biz önümüzdeki derse geldiğimizde bunları çalışmış olarak hazır gelmiş olacağız. Ben eğer bunlara kısaca değinirsem değineceğim. <gülüyor> Siz hazırlanıp çalışmışsanız ben bunlara değinmeyeceğim ama bununla ilgili okuduğunuzda soracağınız bir soru olursa inşallah Teala ben onlara kısaca değinip bir açıklama yapıp geçmeye çalışacağım. Hatta gerekirse ben bu geride kalan ayetler ve işlediğimiz ayetler de dahil münafıkların sıfatlarını toplu olarak içeren değil mi? Kısa bir açıklamada yapmamıza fayda vardır. Çünkü onların sıfatlarını tanımazsak biz münafıkla mı, müminle mi, kafirle mi, müşrikle mi ilişki kurduğumuzu bilemeyiz. Bu sıfatları tanıdığımız zaman kendimizi nifak elinden uzaklarız. Ayrıca biz nifakta mıyız, değil miyiz? Onu da tanımış oluruz. Yani haşa kendimiz ne kadar nifak sıfatlarına sahibiz. Kaçta kaçı bizde var. Hangisi bizde zaman zaman ortaya çıkıyor ki bu ameli nifaktır. İmanin itikadin nifak insanı küfre götürür, ameli nifak küfre götürmez. Zaman zaman insanda zaafından dolayı, günahından dolayı, Yalan sözlü olması, efendim vaad ettiği yerine getirmemesi, konuştuğunda veya kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete ihanet etmesi gibi şeyler zaman zaman olsa bile bunlar itikada yansımadığı sürece itikadi minafık sayılmaz. Ama münafıkların bir alametidir. İnsanın tebe ve istifrar etmesi gerekir diyorum inşallahü teala. Evet ben burada e, dersime son vereceğim. Doğru, Allah razı olsun. Dön, kapatabilirsiniz.